Merhaba Açık Radyo dinleyicileri. Kulak verdiğiniz için teşekkürler. Ee, konuğum Uğur Yılmaz'la birlikteyiz. Hoş geldiniz Uğur Bey. Hoş bulduk Lan Hanım. Ee, i̇sminizi öyle bir tarif ettiniz ki ilk tanıştığımızda. Ee, hiç aklımdan çıkmadı. Hani Uğur, Yılmaz ikisi de çok yaygın isimler diye. Şimdi dinleyicilerimiz de hafızalarına kısımlar. Ee, biz sizinle İnovasyon Haftası'nda tanıştık İstanbul'da. Ama evet. siz İzmir'den geldiniz. Teşekkür ederiz. Ne demek ee, şimdi sizin standınız gerçekten çok dikkat çekiciydi Bir de ödül aldınız da sanırım Evet Değil mi? Evet ee, Hem İzmirli olduğunuz için dikkat çekiciydi Hakikaten de çok doğaya ve evrene faydalı bir şey yapıyordunuz Hani sadece teknolojiyi kullanmak değil Hakikaten tekstil sektörü Dolayısıyla da işte doğa ee, ...bunun çalışan ayağı var... Bunun işte ne bileyim seragazları tarafı var dolayısıyla çok hayırlı bir iş yapmışsınız Sizinle bir Vizer Globe'dan bahsedeceğiz bir de Denim City değil mi? Evet her Unuttuğum ikisinden de şey bahsedeceğiz var. Siz aslında Alman dili ve edebiyat okumuşsunuz Doğru Almanya'da da bir büyümüşlüğünüz var ama DNA'nızda bir tekstil var anladığım kadarıyla Kesinlikle kesinlikle değil mi? var ee, Weiser Globe'dan mı başlayalım Aslında evet uzun bir serüven Şöyle başlayalım normal şartlarda inovasyon haftasında inovasyon inovalik şampiyonu olan bir şirket olarak e, Ve bize orada verilen ödülün kategorisi de inovasyon kültürü ve organizasyonuydu Bu bizi daha çok sevindirdi çünkü e, bizim tamamen şirket yapısında 22 yaşında bir şirketiz İzmirliyiz sizin de söylediğiniz gibi ama İzmirlilik sadece o şehirde bulunmak dolayısıyla değil, İzmirliliğin bir de mental tarafı da var. O felsefik yanı da var. Biraz belki kendimizi övüyoruz bu konuda bilmiyorum ama sadece biz de söylemiyoruz aslında. Bütün Türkiye söylüyor bunu. O yüzden de bizim her zaman bir arayış içerisindeydik. Çünkü biz şunu biliyoruz, biz denim üreticisiyiz. Tamamen ihracat yapıyoruz, 22 senedir. Ama... Bizim sürekli düşündüğümüz kafamızdaki şey şuydu. Biraz felsefik gelebilir insanlara ama. Mesela Walt Disney e ne alaka diyebilirsiniz ama onun söylediği bir söz belki de bizim ilk yolumuzu açmıştır. O da şudur. Hayal edebiliyorsan yapabilirsin der. Mesela bizim ülkemizde tam tersi olabiliyor bazen. Hani çok fazla hayal etmeyin yapın gibi oluyor. Bizim en büyük özelliğimiz hayal etmemize izin verildi. Şirkette sürekli. Mesela bu sektörde bulunup da Alman Ledeviyatı mezunu olan. Ve 12 senedir satış müdürlüğü yapan biriyim. Ve şirkette birkaç kişi daha var böyle. E, bu da demek oluyor ki inandığınız şeyin peşinden giderseniz yapamayacağınız hiçbir şey yok. Şimdi biz bunu düşünerek yola çıktığımızda ilk ürettiğimiz ürünü çok seviyoruz. Bir aktivist olarak konuşmak istemiyoruz tabii ki de. Ama e, yaptığımız ürün bir insanı güldürmeli. Çünkü kot pantolon üretiyoruz. Sektördekiler denim der bunu. E, denim üreticisi olarak ki... 55 milyar euroluk bir sektör. Bu yılda 55 milyar euronun döndüğü bir sektör. Devasa bir sektör. Bazı insanların mutlu olması için bazı insanların hasta olduğunu gördük. Bütün dünyadaki üretim yerlerinde. Şimdi Türkiye'de üretici ülkelerden biri. 40 milyon çalışan var. Ve çoğu da çocuk Kadın, kadınların çoğu ve çocuklar tacize uğruyor. E, kimse, erkekler de dahil iyi koşullarda çalışmıyor. Hatta Alman e, 7 tane çocuk böyle 10 yaşlarında. E, bunu e, öğrenince e, kendi ülkelerindeki mağazalara gidiyorlar. Telefon açıyorlar. Ben çalışmak istiyorum diyorlar. Sen kaç yaşındasın diyorlar. 10, 18 yaşında gel diyorlar. Ama diyor... E, işte Hindistan'da çalışıyorlar ama çok güzel bir şey. Aynı iklim değişikliğini vurgu yapmak için bir çocuk da e, greve mi başlamıştı Avrupa'da bir ülkede. Aynı Ömer abinin e, şeydir sevdiği konu ve Yani şöyle bir şey var. Tabii bütün dünyanın ya da insanın belki de yapısında olan bir şey bu. Artık yavaş yavaş ama ortadan kalkması lazım. Biraz riyakarlık var. Yani bugün mesela bizim temiz suya yemeğe ihtiyacımız her zaman var. 4 saatte bir, 8 saatte bir ihtiyacımız var. Onun haricinde yaşayamayız. Ama yeni bir e, tekstil ürününü satın almanıza herhangi bir şekilde ihtiyaç yok. Bu tamamen markaların oluşturduğu bir ilüzyon. Şimdi bunu ben üretici olarak söylerken markaları e, kötü duruma sokmak istemiyorum. Zaten moda da budur. Bir ilüzyondur. Bizim derdimiz bir hikaye yaratıp insanlara satış yapmak. Yani markaların. Ama bunu yaparken... Siz e, insan sağlığına zarar veriyorsanız, çevrede değerli bulunan ve az kalan Kaynaklar. kaynaklarımızı tüketiyorsanız e, bunun bir mantığı yok. istimal ediyorsunuz ha, ve şeklinde. aynı zamanda e, aşırı derecede kimyasal kullanıyorsunuz. E, 2009 yılında silikosis hastalığı ortaya daha doğrusu Uğur Dündar tarafından bu ortaya çıkartıldığında e, kum radyoya yapılan ...denim işletmelerinde ortaya çıkan bir hastalık... ...yani sadece o sektördekilerin hastalığı bu... ...ve Uğur Dündar sayesinde... ...ön planı çıktı, bütün dünya çapında da... ...2009 yılında bu yasaklandı... ...ama şu anda hala o pantolonu... ...güzelleştiren bir elementti sonuçta... Ee, ...yine... ...aynı şekilde onun yerine alternatif gelen... ürünlerde ...kimyasal, potasyum permanganat dediğimiz bir kimyasal... ...inanılmaz derecede kanserojen... ...yani... Şu anda onun da yasaklanması gerekir bir süreçteyiz. Ancak niye yasaklanmıyor? Çünkü alternatifi yok. Çünkü markalar biliyor ki çirkin görünen bir pantolonu kimse satın almaz. Sürdürülebilir diye. Güzel görünmeli. Bizim burada yaptığımız inovasyon adını Viser Wash koyduğumuz inovasyon da tamamen bunu yapıyor aslında. Viser Globe şirketimizin o şemsiye gibi düşünebiliriz. Hep artık Viser diye gidiyoruz. Çünkü e, yaptığımız işte biraz daha bilgece davrandığımızı düşünüyoruz. Her ne kadar... Alçak gönüllü olsak da ee, ve şu anda bir devrim normal şartlarda bir pantolonun üzerinde ortalama da 200 litre bir pantolon bu arada bakın mağazadan gidip satın aldığımız tek bir pantolon yani benim de üzerimde var bir tane şu anda tek bir pantolon 200 litreye kadar su tüketebiliyor. Gözünüzün önüne getirin 10 damacana sudan fazla. Tek bir pantolon. Bunda Şimdi, e, pamuk üretimini katmıyoruz değil hiç mi? Hiç katmıyorum. Onu kattığımız o, zaman işin içinden çıkamıyoruz. Orada da evet ciddi, ciddi. bir su tüketimi var. Ee, Aral Gölü'nün yok olmasının sebebi pamuk tarımıdır. Bilinçsizce yapılan pamuk tarımıdır. Ve şu anda Aral Gölü yok. Yani Google'a girip e, Aral Gölü diye aratınca dinleyicilerimiz görecek ki yani iç, içler acısı bir durum. Vahim. Yani bunu dünyaya yapma sebebimiz ne peki? 2019 yılında temiz suya ulaşamayan onca insan varken sadece e, birileri para kazansın diye böyle bir şeye biz karşı çıkıyoruz. Çünkü insanlara felsefik geliyor ya da biraz böyle şiirsel geliyor ama biz biliyoruz ki ilk doğuşunda bu işin hepimiz aynı maddeydik. Hani topraktan geldik toprağa gidiyoruz gibi değil ama bilimsel Hı -hı. bir şey bu. Yıldızların o füzyonlarıyla ortaya çıkan şekilde biz nasıl su içtiğimizde içindeki hidrojeni de oksijeni de o yıldızdaysa bizde Bizim de atomlarımız aynı maddeden geliyor Bu durumda... Mikrokozmos durumu bu kadar... var Evet bir de şöyle de bir şey var Yani şimdi bu e, felsefe falan diyoruz Ama felsefe zaten çok değerli bir şey Felsefesi olmalı bir İkincisi de e, bu tür e, firmalar yatırımcılar için çok değerli Çünkü sürdürülebilir görüyorlar e, İşte dört başı mamur e, sadece kendisi için üretim yapmıyor Çevreyi yöreyi e, işte insanları doğayı diğer canlıları koruyuyor kaynakları iyi kullanıyor. Bundan daha iyi yatırım yapılacak şirket olabilir mi? Şu anda zaten alternatifsiz olduğumuzun kanıtı da bu. Bütün dünyadan o kadar çok bir talep geldi ki buna. Biz üreticiydik. Üreticiyken bu işi sürdürülebilir yapmak istedik. Oradan bilgi satma durumuna geldik. Markalaştık WeiserWash olarak ve şu anda bilgi satın almıyoruz bir Türk şirketi olarak. Büyük bir gurur. Bilgi satıyoruz. Biz Buraya gelmeden önce bir toplantıdaydım. Dünya üzerinde çok farklı yerlerde üretim yapılıyor. Bangladeş, Vietnam, Pakistan, Türkiye bunların en kalitelilerinden biri. Ve şu anda biz Portekiz'de bir çok büyük bir üreticiyle bu işin know-how'unu satarak ortak bir çalışma yapıyoruz. Vietnam'da var, Pakistan'da var, Bangladeş'te var ve sırada da o kadar çok şirket var ki biz şu anda gurur duyuyoruz çünkü biz know-how satabiliriz, satabilirmişiz, hayal ettiğimizi yapabiliyoruz. Yani e Pek çok firmanın yapmak istediği de bu zaten hani kesinlikle. üretimin yanı sıra işte bilgi katma değerli ürün dediğimiz şeyi yapabilmek onu yapmışsınız. Onu şöyle bizim ama, amacımız baştan mesela bunun bu kadar büyük etkisi olacağını düşünerek biz başlamadık. Yalan yok biz dedik ki ya yok biz üretim yerimizde temiz şartlarda üreteceğiz çok net. Ve biz bunu 22 yıllık bir şirket olarak daha 5. senemizde başladık. Ben 12 senedir aynı şirketteyim. Ve biliyorum ki son 12 senede bizim geldiğimiz nokta aslında bizim hayal bile edemediğimiz bir noktaya geldik. Biz şu anda o 55 milyar euroluk sektörü doğusundan batısına bütün dünyada Japonya'dan Hollanda'ya Hollanda'dan Türkiye'ye Türkiye'den Amerika'ya bağlıyoruz. Ve bunu yapabiliyoruz çünkü normal şartlarda iki tane markayı rakip bunlar aynı masaya oturtamazsınız. Biz 10 tanesiyle ki isimleri de e, Tommy Hilfiger'lar, Pepe Jeansler dünya ünlüsü, dünya lideri markalarla bir platform kurduk. Amsterdam'da kurduk. Orayı hap olarak kullanıyoruz. E, Türkiye'de yaptık. Aynısını Los Angeles'ta, Amerika'da yapıyoruz. Yani bir işi doğru yaptığınız zaman gerisi kendiliğinden geliyor. Geliyor değil mi? Peki e, sizin farklı yaptığınız şey ne burada? Bizim evet, bizim tabii orayı da biraz teknik bir durum bu ama ben daha e, sıkıcı olmayan kısmından anlatmaya çalışayım. Normal şartlarda bir pantolonun güzel görünmesi için e, pantolon, kot pantolonu ilk çıkış noktası maden işçileri için sağlam, güçlü kumaş, tek istek bu. Tabii bu benim anlattım 1800'ler. Sonrasında 1960'lara doğru gelirken bu bir moda ikonu haline geliyor. 1960'larda da yıkama dediğimiz o pantolonun üzerine güzel efektleri veren, işte o beyazlıklar, biraz tepe noktalarının biraz hareketlenmesi. Ee, bunu sağlamak için kimyasal, zımpara, birçok farklı ürün, kimisi zararlı, kimisi zararsız. Ürün kullanarak, artıcı birçok kimyasal kullanarak rengi açılıyor. Ve e, bu işlemleri yaparken de evdeki çamaşır makinesinin boyutunu düşünün. Bunu 10 ile çarpın. İçine 150-200 tane pantolon koyun. O kadar pantolonun işlem görmesi için koymanız gereken her bir banyoda su 400 litreden fazla ve bunu 15-20 kere yapabiliyorsunuz. Yani burada bir matematik yaptığınız zaman inanılmaz derecede su tüketiliyor ve bu su aynı zamanda kirletiliyor. E böyle olunca da buradaki bazı işlemleri biz nasıl ortadan kaldırabiliriz diye bir arge merkezimiz de var bizim aynı zamanda. Bunun arge çalışmalarını uzun zamandır yapıyoruz. Meğerse çok yakınımızdaymış aslında bizim... Ee, bulmamız gereken element Bizim de başımıza bir elma düştü Ve biz de bir baktık evet Çevremizde soluduğumuz bir Oksijen durumu var Onu alıp Çok büyük bir jeneratörden Geçirip ozon haline getirdiğinizde Yani O2'yi O3 haline getirdiğinizde Ve bunu suyla Birleştirdiğinizde Bu Tabii ki de bunu e, değişik bazı e, bilimsel yöntemlerle bilinmedik. Yani bildiğini unutarak yapmak gerekir. E, yöntemlerle pantolonun üzerine işlediğinizde hiçbir kimyasala gerek yok. Hiçbir damla e, zararlı kimyasal olmadan %90 su tasarrufuyla o da bugün %90. Çünkü biz geleceği bulduk günümüzün makineleriyle. Çok Şu anda makine de geliştiriyoruz biz. Belki onu %99'a çıkaracağız bugün. %90 su tasarrufu yaparak aynı görüntüyü elde edebiliyoruz. Yani aslında biz tamamen bilimi kullandık. Çok iyi. Bu bizim hani işletmelerde önerdiğimiz bir şey. Hani yaptığın bir şey var ve işletme körlüğünden sen görmüyor olabilirsin. Neyi çıkartırsan hem maliyetlerin düşer hem de çevreye zararsız olursun. Siz bunu yapmışsınız. Bizim tek yaptığımız şey buydu. Bunu, bunu herkes şöyle bir soru soruyor. Nasıl oldu da bunu bir Türk buldu? Nasıl başka birinin aklına bu nasıl gelmez? Çünkü daha önce de çok anlattım ben bunu. Çünkü ilk bizim aklımıza geldi. Bunun tek açıklaması bu. Daha öncesi yok patentli bir işlem. Ve daha öncesinin olmadığının kanıtı da e, yurt dışında bir kontrol şirketi tarafından. Adı da Control Union sertifikasyon şirketi tarafından. Denim sektörünün ilk standartını yazdık birlikte. Yani bunun e, içerisinde herhangi bir yalan olmadığını... Ben söyleyip ben onaylamıyorum ben söylüyorum bir yabancı onaylatıyorum. Ee, ve daha yolumuzun başındayız. Bu aslında serüven daha yeni başlıyor. Çok engebeli bir yoldu buraya, buraya kadar gelmek bile zordu ama daha zor olabilir hiç sıkıntı yok. Ama biz artık e, biliyoruz ki bizim temiz suya yemeğe ihtiyacımız var. Ve bunun artık 2019 yılında herkesin ulaşması lazım. Pantolon insanları mutlu etmiyorsa üretilmemeli bir üretici olarak bunu söylüyoruz. Peki, bir müzik arası vereceğiz. Sizin de sevdiğiniz bir parçaymış, Bayılır. değil mi? Ee, Housier'den To Be Alone. I feel too good in proud With folks around When they're playing The anthems of rape culture loud Crude and proud Creatures playing All I've ever done is hide From my time Tekrar merhabalar Açık Radyo dinleyicileri konuğum Uğur Yılmaz'la birlikteyiz. Kendisi Weiser Club'dan devrim niteliğinde bir yenilik yaptılar denimde. Ee, hem %90 daha az su tüketiyorlar hem de kimyasallar yok. Tamamen yok. Ortadan yok kaldı. değil mi? Tamamen ne güzel. Yok. Onun yerine uzunluğu kullanıyoruz. Harika. Zaten Michael Brangardt var ya hani Beşikten Beşiğe'nin tasarımcısı. Hı hı. O diyor ki kiraz ağacına nasıl sormuyorsak sen niye bu kadar kiraz verdin diye. İşte tasarımlar öyle olmalı diyor. Doğru. Yani bu işin işte hani kö kötünün iyisi olmamalı diyor. Siz ona yaklaşmışsınız hatta olmuşsunuz diyebiliriz. Bravo. Biz şu anda e, ana hedefimiz sıfır suyla. Bir gün sıfır su kullanarak yani hiç su kullanmadan Aynı görüntüyü elde etmek Çünkü insanlar şey diyebilir En sürdürülebilir hali hiç üretmemek Ama bir üretim e, talebi var Şimdi o talebin karşılığında Sizin güzel ürün göstermeniz gerekiyor Güzel ürünü yapmak için de Kimyasalı ortadan kaldırdık Ve yapabiliyoruz e, Suyu %90'a kadar Tasarruflu bir şekilde kullanıyoruz Ama bizim arge çalışmalarımız Daha yeni başlıyor aslında Biz bir şeyi biz e, o ince çizgiyi geçtik bir yerden sonra artık insanların nasıl o kadar su kullanmadan yapabilirsin düşüncesi vardı bizde bile vardı başlangıçta çünkü biliyoruz ne kadar çok kullanıldığını yapabileceğimizi gördük ve şu anda da bir üst üstebe geçtik tekrar hayal ediyoruz hayalimizde hiç su kullanmadan yapmak bir gün buna erişeceğimize de eminiz yani Güzel. onunla ilgili hiçbir sıkıntı yok e, çünkü e, bir şey istediğiniz zaman eforu da sarf ediyoruz hiçbir şekilde sıkıntı olmaz Peki bir de sizin bu e, Wiser e, Wash e, aynı zamanda bir e, ikon oldu bir sembol oldu sanırım Doğru, değil doğrudur. mi? Çünkü bunu e, bununla üretilen e, markalar e, bunu da kullanabiliyorlar. Bir sertifika gibi bir şey de oluyor aynı zamanda sanki. Kesinlikle. Şu anda e, özellikle bizim yaptığımız bunu son tüketiciye ulaştırmak için bir işbirliği var. Bu işbirliğinde de Pepe Jeans'le başladık. Koleksiyonların %40'ını şu anda Wizer Wash olarak yapıyorlar ve biz Pepe Jeans markasının markasıyla yaptığımız çalışma da şöyle bir şart koştuk kendilerine. Wizer Wash ismini kendi isminin yanına bir işbirliği yapar yaptığını gösterir nitelikte pantolonun üzerinde etikette mağazalarda koyacaksın. Yani bir üretici olarak bizim onlara bir şart koşma şansımız oluştu. Bu Siz Borç aslında sayesinde. B2B yani Fason tamam. dediğimiz bir firmasınız. Ama fikir ürettiğiniz için ve bir neredeyse sertifika gibi bir şey de olduğu için bir yenilik bir inovasyon diyelim. Onlar da kabul ediyorlar. Kabul ediyorlar ve, ve, bunun, ve bunun için yılda 7 milyon euroluk bir bütçe ayırdılar. Fuarlara gidiyorlar. Aynı zamanda mağazalarında çok büyük reklamları dönüyor bunun. Çünkü biliyorlar ki insanlar da artık yavaş yavaş bilinçlenmeye başladı. Elbette ki güzel görünmeyen pantolonu almayacaklardır ama güzel görünüp de böyle olan bir pantolonu da insanlar daha bile fazla para vermeye razı. Bunu gördükleri için de ve bu talebe sadece üretim olarak biz Türkiye'de, Bangladeş'te, Portekiz'de yetişemeyeceğimiz için artık bunun bilgisini de know da büyük şirketlerde bizim seçtiğimiz şirketlerle paylaşıp bütün dünyaya bunun ulaşmasını sağlama hedefindeyiz. Birkaç tane var şimdiden anlaşmamız. Peki Amsterdam'dasınız Amerika dedik değil mi? Doğru. Amsterdam ve Amerika'yı seçme sebepleriniz var mıydı? Var. Amsterdam aslında bütün hikayelerin başladığı böyle anahtar niteliğinde bir yer oldu bizim için. Amsterdam'ı seçmemizin sebebi 55 milyar euro demiştim ya yılda. Hı hı. O 55 milyar euronun yaklaşık 8-9 milyarı. Sadece küçük 1 milyon kişinin yaşadığı 2 milyon bisikletin olduğu bir Amsterdam'dı. Dönüyor. Yani Amsterdam Onlar ve çevresinde. iyi hani. İyi tüccarlar. İyi tüccarlar. İhracatta da hep bir numaradırlar. Yani 100 domatesin 32'sini Çin üretir. 100 liranın 22'sini domatesten Hollanda kazanır. Hep böyle. E, İstanbul'daki yani. lalelere bakarsanız Amsterdam'ı görürsünüz. <gülüyor> o yüzden de Amsterdamlılar akıllıdır. Nasıl para kazanılacağını, nasıl tasarım yapılacağını çok iyi bilirler. O yüzden de bizim şansımız orada şöyle bir şey oldu. Belediye başkanının bize çok büyük desteği vardı. Kendisi birkaç sene önce vefat etti. Çok iyi bir denim severdi kendisi ve o bize dedi ki Amsterdam'ı bizim hikayelerimizi dinledikten sonra tabi Amsterdam'ı denim city yapabilir misiniz diye sordu. Bize dedik ki o zaman herkesi bir masada topla lideri sen ol. Herkesi dediğimizde bütün büyük markaların Merkezleri Amerika'daki markaların bile Merkezleri Amsterdam'dadır Tommy Hilfiger, Levi's hepsi, hepsini topladı 10-15 kişilik yönetici kadrosu Her bir markadan ve bir kahvaltı Verdi ve orada bazı sorular sordu Nasıl Denim site yapabiliriz burayı Ve biz de oradaydık ee, Oradaki gelen bilgilerle sürdürülebilirlik Hep bir numaraydı O zamanlar İngilizcesi tabi hani Bazı insanların İngilizlerin bile söyleyemediği Sustainability kelimesi o zaman ortaya çıktı Hala söyleyemedikleri için Responsibility'ye döndü <gülüyor> <gülüyor> ya da conscious derler. O yüzden de Amsterdam'ı seçmemizin sebebi e, tamamen buydu ve kendileriyle ya biz mesela orada şeyi çok iyi gördük. Bir hikayeniz varsa, çünkü artık en büyük güç hikayedir. Bir hikayeniz varsa ve arkasını doldurabiliyorsanız size herkes inanır. Biz herkesi inandırabildik ve orada bir platformda birçok markayı, sektörden ve sektör dışı herkesi bir araya getirebildik. E, belediyeden aldığımız ve Avrupa Birliği'nden aldığımız 500 bin euro'luk bir hibe söz konusu. Oradaki yatırımlar için. Ve biz bunu yaparken bunun tek amacı vardı. Türkiye'deki ihracatımızı arttırmak. Tek ana hedef buydu baştan. Tabii ki de sürdürülebilir hale de yaptığımız. Çünkü orada da bir yıkama laboratuvarı açtık. Yanımızda anaokulu var. Yani o kadar temiz olduğuna güvenmiş ki Amsterdam ki Venedik'ten daha fazla kanalın üzerine, suların üzerindeki bir şehir. Su tüketmediğimize inandı. Bu da bizim için güzel bir imza aslında. Doğru. Şimdi Türkiye'den ithalat Avrupa Birliği'nin yüzde dokuzlarda inşallah hani bizdeki üretimin hepsi sizinki gibi olur diyeceğim. İnşallah. Ee, gerçekten e, doğayı suiistimal etmediğiniz için çevreyi çalışanlara çok teşekkürler. Böyle örnekler teşekkür görmek ederiz. her zaman mümkün değil. İnanılmaz güzel şeyler yapmışsınız ve bu yolda da devam ediyorsunuz. Daha emeklediğimizi düşünüyoruz. Bir koşmaya <gülüyor> başladığımızda görün siz bir <gülüyor> de. Çok güzel, çok güzel oluyor. Ee e, biz şöyle söyleyebilirim. Kimseye izin vermesin. Hayallerinin peşinden gitsin herkes. Çünkü bizde çok o şeyi kırmak kafadaki o limitleri kırmak en zoru o limitleri kırın ve düşündüğünüz şeyin doğruluğunu tabii ki de birçok şeyden badire atlatacaksınız ama inanın inandıktan sonra yapabiliyorsunuz. Harikasınız. İyi ki geldiniz. Çok teşekkürler geldiğiniz için ve paylaştığınız için. Bunlar güzel örnekler. Hani burada marka isimleri geçiriyoruz ama reklam için değil. Olsun. Gerçekten iyi örnekler. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Sağ olun. Kumandada da Ömer'e teşekkürler. Biyofilya